Değerli kardeşler, bu haftaki sohbetimizin mevzusu her şey Allah'a kulluk ediyor ya biz dağlar, taşlar, denizler, denizin içindeki balıklar, kütüğü olan ağaçlar, kütüğü olmayan ağaçlar, bitkiler, canlı cansız, şiddetli ve zayıf bütün hayvanlar Allah'a kulluk ediyor. Sohbetimizin ağırlığı bunun üzerinde olacak. Ve gerçekten çok farklı bir konu, çok duygusal bir konu. İşte bir karıncanın konuşması, bir kurdun konuşması, Balığın konuşması, insanlar için istikbar etmesi, Arap atının sahibi için mahfret dilemesi. Bütün bu mahlukat Allah'a kulluk ediyor. Kendilerine hizmet gayesi için yaratılan insanlar için bağışlanma diliyor. Bu canlılar üzerine dahi bastığımız o bitkiler bile Allah'a kulluk ederken biz ne yapıyoruz? Biz acaba kulluk görevimizi yerine getirebiliyor muyuz? İnşallah bu sohbetimiz bunun üzerine olacak. Değerli kardeşlerim, tefekkür dinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bizler belki çokça ayet hadis duyduğumuzdan dolayı duyulan ayet hadisleri tefekkür edemiyoruz. Ama gerçekten anlamaya, tekrar ve yeni duymuş gibi anlamaya gayret edelim ve onları tefekkür edelim ki Allah onların etkisini kalbimize yerleştirsin kullarından kendisine itaat edenlerin cennetler müjdeleyen ve isyan edenleri cehennemle korkutan Allahu azza ve celle kullarının kendisine itaat etmez etmeleri için her türlü sebepleri vesileleri kullarına türlü türlü biçimlerde anlatmış. Hatta peygamberlerin dilleriyle anlatmaya yetinmeyip Rabbimiz Doğanın diliyle bile bize bunları anlatmıştır. Ta ki kulların Allah'a kullukta kusur etmelerine hiçbir mazeret olmasın. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir orta yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resul'dur. Aynı zamanda da seçtiği dostudur. O Resul ki bizleri gecesi gündüzü gibi bir aydınlık üzerinde bir din üzerinde bırakmıştır. Ey insanoğlu, acaba çevremizdeki olup bitenle varlıkları, canlıları, devam etmekte olan hayatı ne kadar düşünüp ibret alabiliyoruz? Karşılaştığımız bir böceği, bir bitkiyi, bir hayvanı ne kadar tefekkür edebiliyoruz? Bu yaratılmış olan bu mahlukatı, canlı ve cansız bu mahlukatı hangi gayeler için yaratıldığını ve bu gayeyi düşünerek her yaratılan malzemeyi, cismi, eşyayı ve canlıyı yaratılış gayesi doğrultusunda kullanabiliyor muyuz? Bu başlığı biraz anlayabilmek için şu hadisten örnek verelim. Adamın birisi öküzün sırtına biniyor değerli kardeşlerim. Öküz insanların konuştuğu diliyle şöyle diyor ey adam Allah'tan kork diyor. Ben sırtıma binmek için yaratılmadım. Benim yaratılış gaye Sapan sürmektir diyor, toprağa işlemendir diyor. Yani biz eşyayı, canlıyı, cansızı hepsini yaratılış gayelerine uygun kullanabiliyor muyuz? Hepsinden de ne haber? Bizim uzuvlarımızın yaratılış gayeleri doğrultusunda bu uzuvları kullanabiliyor muyuz? Bunu hiç düşünüp tefekkür edebiliyor muyuz? Bu ellerimiz niçin yaratılmış ve bugün ben bunları neye kullandım? Bu ayaklarım niçin yaratılmış? Ben bu ayaklarımı bugün neye kullandım? Kulaklarım niçin yaratılmış? Ben bu kulakları niye kullandım diye düşünüp tefekkür edebiliyor muyuz değerli kardeşlerim? Ve hale hale bunların kısmı azamının senin hizmetine verildiğini, bütün kainatın senin emrine sunulduğunu... Bu yaratılan bütün mahlukatların ki hatta meleklerin bile senin emrine verildiğini bir kısmının yazıcı, bir kısmının not edici, bir kısmının yağmur yağdırıcı, bir kısmının rüzgar estirici melekler bile hele hele bunları düşünmek gerekmez mi? Koskoca kainatı bile kanatlarıyla kaplayan melekler bile senin emrine sunulmuş. Bu yüzden değerli kardeşlerim çok iyi düşünüp tefekkür etmek gerekiyor. O ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. O ki Rabbiniz ki yeryüzünde var olan her şeyi sizin için yarattı. Düşünüp akletmez misiniz? Bakara suresi ayet 29. O size istediğiniz her şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. İbrahim suresi ayet 34. O size istediğiniz her şeyi verdi. Türlü türlü renklerde, türlü türlü tadlarda meyveler verdi. Rabbinizin size olan nimetini saymakla bitiremezsiniz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayeti sahabesinin içerisinde okuyor... Ve Allah Resulü buyuruyor ki biraz önce bu ayeti cin kardeşlerimize okudum, gözleri yaşardı, kalpleri titredi ve ben bunu okurken de Rabbimiz hiçbir nimetini sayamayız, hiçbir nimetinin hakkını veremeyiz diye de bana cevap verdiler diyor. Onun için Allah'ın Resulü hem cinlerin hem de insanların peygamberidir. O sizin istediğiniz her şeyi verdi, eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Bunun bir rivayetinde, denizler mürekkep, ağaçlar kalem bile olsa Rabbinizin nimetlerini saymakla saymaya yetmez diyor. Değerli kardeşlerim, bütün bunları zerre kadar olan bir sudan bir çiğnen etten yaratılan bizim nimetimize, bizim hizmetimize sunmuş Rabbimiz. Allah melekleri dahi senin hizmetinde görevlendirmiş. Onların bir kısmı amelleri yazar bir kısmı senin için mahfrettiler. Bir kısmı yükselen ruhun için Allah'tan mahfuret diler. Bir kısmı rüzgar estirir. Bir kısmı yağmur yağdırır. Bir kısmı günah işlediğinde Rabbim ertele, Rabbim ertele diye senin için istihvarda vurdu. Değerli kardeşlerim, yüce varlıklar, günah işlemeyen, kusur etmeyen o melekler bile senin hizmetine verilmiş. Hiç düşünüp ibret aldın mı? Ve yeryüzünde gezip dolaşırken işlediğin günahlarla melek derin bulunduğunu, Allah'ın sana baktığını tefekkür ettin mi? Her şey Rabbine kulluk ediyor. Ya sen ey nefsim, ya ben şu anda ne yapıyorum diye günah ve masiyetin peşinden koşarken kendine sordun mu? Onun için değerli kardeşlerimiz, nefsimiz bize günahı, masiyeti, Allah'ın yasakladığı şeylerin peşinden koşmamızı emrettiğinde, ey insan, şu yerdeki bitki bile Rabbine kulluk yapıyor köklü köksüz, tomurcuklu ve tomurcuksuz her şey Allah'a kulluk eder diyor. Yere baktığında bunlar bile Allah'a kulluk ederken, isyandan kaçınırken sen ne yapıyorsun diye kendi nefsine hiç sordun mu? Melekler ki Rablerine hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde onlar için bağışlanma dilerler. Evet, Şura suresinde Rabbimiz yeryüzündekilerine bağışlanma diler. Yani o koca melekler o melekler, nurdan varlıklar bizim için Allah'a bağışlanma dilerler. Günah işlediğimizde tövbe edinceye kadar yazdırmazlar, dua ederler. Hatta diyor ki sağ tarafta hayırları yazan, sol tarafta günahları yazan melekler bulunur. Kişi hayır işlemeye niyetlendiğinde sağdaki melek hemen yazar. Kişi günah işlediğinde soldaki melek yazmaz. Belki tövbe eder. Belki tövbe eder. Değerli kardeşlerim, yeryüzündeki mahlukattan, canlılardan ibret alarak tövbe etmenin zamanı hale gelmedi mi? Allahü ve Celle şöyle buyuruyor. Görmedin mi göklerde ve yerde olan herkes güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar insanlardan birçoğu Allah'a secde ederek tesbih ederler, tenzih ederler. Haş süresi ayet 18. Değerli kardeşlerim, bastığın taşlar, ezdiğin bitkilere bak. Allahu azavcele görmedin mi yeryüzünde? Görmedin mi ki Ağaçlar, taşlar, ay, güneş, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Koca dağlar Allah'a secde eder. Allah korkusundan katı taşlar, dağlardan yuvarlanırlar Allah korkusundan. Allah korkusundan taşlar yarılıp içerisinden sizin için su ve nimet verirler. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Değerli kardeşlerim, düşünmeyi biz söylemiyoruz. Rabbiniz diyor ki düşünüp ibret almaz mısınız? Kocaman bir kaya yarılmış içinden sana su veriyor. Acaba bu kaya sana mı itaat ediyor, Allah'a mı itaat ediyor? Rabbinden aldığı emirle Ayrılmış, çatlamış, içinden bize su veriyor. Koca dağ arasından sana yol veriyor. Onun için dağlar yaratılış gayesini, o sert taşlar yaradılış gayesini, denizin içinde yüzen balıklar yaradılış gayesini muntazam yerine getiriyorlar. Haç suresi 18. Yedi gök yer ve bunların içinde olanlar, hepsi Rabbini tesbih ederler. Övgüyle Tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki ancak siz onların tesvi ettiklerini anlamazsınız. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır. Gök ve yer arasında hiçbir şey yoktur ki Rabbini tesvi etmiş olmasın. Hiçbir şey değerli kardeşim. O başını, gözünü anlayamadığın küçücük mikroskopla gördüğün böcek bile... Yer ve gök arasında hiçbir şey yoktur ki canlı ve cansız, ruhlu ve ruhsuz rabbilerini tesbih etmesinler. Fakat siz onları fark etmezsiniz de Allah fark eder. Allah bağışlanmayı sevene bağışlamayı sever. İsra suresi 44. ayet. Bununla beraber dağlara bak Allah'ı hamd ederek nasıl tespih ettiklerini, Allah'a nasıl boyun eğdiklerini, onun korkusundan yarılıp içinden bizim için nasıl su verdiklerini tefekkür et. Bu tefekürde senin dağlara karşı alabileceğin ibret ve Allah'a karşı da olan kulluğundur değerli kardeşlerim. Acaba çevremize ne kadar bakıp da tefekkür edebiliyoruz? Ne kadar düşünüp ibret alabiliyoruz? Yoksa düşüncemizi Allah'a isyan olan şeylerden harcıyoruz? Beynimizi ve huzurlarımızı bununla mı yoruyoruz ki çevremizdeki mahlukattan ibret alamıyoruz değerli kardeşlerimiz? Allah bir, e, sizlere şunu da bildirdi. Şayet Kur'an'ı dağlara indirmiş olsaydık, onun korkusundan paramparça olurlardı. Biz bu emaneti onlara yükledik de kabul etmediler. İnsan oğlu bıcılız cınız haliyle bu görevi, bu halifeliği aldı. Değerli kardeşlerim, ilk önce Kur'an-ı Kerim dağlara sunulmuş. Dağlara verilmiş. Adem oğluna bize verilmezden önce dağlar bundan imtina etmiş. O koca dağlar o yüce varlıklar bunu taşımaktan aciz kalmışlar. Ama biz Ademoğlu nefis taşıdığımız için hemen talep olmuşuz buna. Biz göğü yeri ve ikisi arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer oyun ve eğlence dileseydik bunu şanımıza uygun katımızda yapardık yapacak olsaydık ama asla böyle yapmadık. Enbiya suresi 16 ve 17. ayetler Değerli kardeşlerim birçok mahlukatın yaratılışından bahsedildikten sonra Rabbimiz Enbiya suresi 16 ve 17. ayette dünyaya oyun ve eğlence için gelmediniz. Eğer biz oyun ve eğlence dileseydik saniyede üzülen saniyede kızan Saniyede mutlu olan, saniyede mutsuz olan, biraz önce çocuğunu çok seven, biraz sonra öldüresiye kast eden, yani üzülen ve sevilen bir kalp yapar mıydı? Bunu diler miydik? Eğer biz bu dünyayı oyun ve eğlence dileseydik, kıyamete kadar yaşama yeri dileseydik sizin için, şanımıza uygun bir eğlence yapardık. Onun için değerli kardeşlerim, bu dünyanın süsü, Hele ve arzumuzun istekleri bizi sakın dünyaya bağlamasın. Burası oyun ve eğlence yeri değil. Birbirimizi çekip uzatma yeri değil, dayanışma yeri, tövbe etme yeri, pişmanlık olma yeri bu dünya değerli kardeşlerim. Onun için güzel güzel düşünelim ve Allah'a yönelelim. güzel bir tevekkül edelim. Enbiya suresi. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Değerli kardeşlerim, cinlerin ve insanların yaratılış gayesini Zariyet Suresi 56. ayette Rabbimiz, Ben bana ibadet etsinler diye yarattım. Hem de ibadetlerinde bana hiçbir şey ortak koşmasınlar. Benim haklarımı iyi öğrensinler, bana ait olan hakları mahlukata vermesinler. Bunun için yaratılmışız değerli kardeşlerim. Rabbimize kusursuz ibadet edebilmemiz için bilgi gerekir. Bilgi olmadan kusurlu ibadet olur. Neye ibadet ettiğimizi bilemeyiz. Bundan dolayı... Karşılaştığımız her mevzuyu Allah'tan, Resul'undan ve Allah'tan hakkıyla korkan ilin ehlinden bunu sorup öğrenip ve Allah'a hakkıyla kulluk etmek gerekiyor. Çünkü bizim yaratılış gayemiz ve cinlerin yaratılış gayesi Allah'a kulluk, ibadet. Onlar da bizim gibi namazla, oruçla, zekatla emrolunmuş bizim onları görmediğimiz onların bizi gördüğü mahluklar onların da içlerinde Müslümanın fasığı, kafiri Aynı insanlar gibi mevcut değerli kardeşlerim. O hanginizin daha güzel iş işlemesini denemek için hayatı ve ölümü yarattı değerli kardeşlerim. Hayatın yaratılmış yaratılma gayesi, hayatın da bir gayesi varmış denenmekmiş değerli kardeşlerim. Bakınız, İslamı kabul etmek, Müslüman olmak çok kolay. Din olarak İslamdan, Rab olarak Allah'tan, Nebi olarak Hazreti Muhammed'ten razı olduk mu Müslüman olduk? Bu çok kolay. Asıl imtihan da bunu muhafaza etmek zor. Onun için de Rabbimiz Mülk Suresi 2. ayetinde biz sizi denemek için, hanginizin daha güzel iş yaptığını denemek için ki, gerçi biz zaten bunu biliyoruz, yarın mahşer günü sizin buna İhtirazınız olmasın diye hayatı ve ölümü yarattı ve bunu bir imtihan sahası kıldı değerli kardeşlerim. Onun için buranın bir imtihan sahası olduğunu, hayatında bir imtihan alanı olduğunu, bu imtihan da asıl frenin verileceğini düşünmeliyiz. Elhamdülillah biz Müslümanız. Bu çok kolay. Din olarak İslam'dan razı geldik, Rab olarak Allah'tan razı geldik, Nebi olarak Hazreti Muhammed'den razı olduk. İman ettik ve tasdik ettik, Müslüman olduk. Ve Rabbimiz siz La ilahe illallah deyince öylece bırakılacağınızı mı zannettiniz? Canınızla, malınızla, ümitle, korkuyla, evlatlarınızla imtihan edileceksiniz. Onun için değerli kardeşlerim, insanlar ve bizler imtihan dafire veriyoruz. İslam'ı kabul ediyoruz, yaşamaya başlıyoruz. Rabbimiz bizim sadıklardan mıyız? Yoksa... Facirlerden miyiz denemek için hemen bizi imtihana tabi tutuyor. Ve en çok bela musibetlere imtihanlar ağır olansa peygamberler ondan sonra ondan sonra gelenler. Değerli kardeşlerim bu imtihanda da Rabbimiz sormaz. Kulum seni neyle imtihan edeyim? Birimizi sağlığıyla imtihan eder. Birimizi boyuyla imtihan eder. Birimizi güzelliğiyle imtihan eder, birimizi görmesiyle imtihan eder, birimizi hanımımızla imtihan eder, birimizi komşumuzla imtihan eder. Yani yolda dilencinin size elinin açması da bir imtihan olabilir. Başınıza gelecek büyük, büyük bir hastalık da imtihana sebep olabilir. Bundan dolayı kul... Allah'a kulluğu muhafaza etmek, bu imtihanı kazanmak için her an imtihanda olduğunu düşünmeli. Şeytanın kalbine verdiği vesveseleri anlayıp Allah'a sığınmalıdır. Değerli kardeşlerim, Mülk Suresi 2. ayet ve tefsiriydi. Kötü düzen ancak sahiplerini kuşatır. Değerli kardeşlerim, kötü düzen ancak sahiplerini kuşatır. Ben birinin hakkında bir kötülük, bir plan, bir program... Önceden bir şey yapmışsam, zemin hazırlamışsam onun kötülüğüne, onun aleyhine kötü düzen ancak sahiplerini kuşatır. Bu Allah'ın bir sünnetidir. Acaba onlar geçmiş olanların başlarına gelen sünnetullah'tan başkasını mı gözlüyorlar? Sen Allah'ın bir tür konudaki asla bir değişiklik bulamasın. Sen Allah'ın sünnetinde değişme bulamazsın. Fatır 43. Değerli kardeşlerim, halk arasında da hep konuşuruz deriz. Kişi kendisine verdiği zararı başkası veremez. Kötü düzen ancak sahibini kuşatır. Ayetiyle de bu sözün yerinde bir söz olduğunu ispat ediyor. Bana bana zarar verecek bir Müslümanla kaç gün, kaç saat beraber olurum? Haftada bana zarar verecek bir Müslümanla 2-3 saat beraber olurum. Yani 7 günde bana 2-3 saat zarar verir verebilirse ama ben kendi nefsimle 7 gün 24 saat beraberim. Onun için kötü düzen ancak sahibini kuşatır. Benim kötülüğüm, benim üç güzelliğim, benim içten pazarlığım ancak bana zarar verir. Değerli kardeşlerim. Onun için bazen imtihan oluruz. Bu bana böyle yapmıştı Değerli kardeşlerim sen yapma, sen affet. Çünkü Allah'ın dinini yaşayana zaten bunlar olacağını haber veriyor. Allah'ın dinini yaşamaya yola çıkana bunların olacağını haber veriyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnsanlar içerisinde dolaşıp Allah'ın dinini anlatan, başına gelecek bela ve musibetlere sabreden kul, hiçbir şeye karışmayıp sabreden kuldan daha hayırlıdır diyor. Eğer sen Allah'ın dinini anlatacaksan, insanların içine çıkacaksan, tabii ki bundan dolayı sana eza, sıkıntı, keder gelecektir. Billah senin imtihanına vesile olacaktır. Allah'ın kaderidir bu. Tabii ki imtihana tabi tutulacaksın ama bu imtihanda şu kardeşin veya bu kardeşin sebep olacaktır. Onun için onun anlamadığı, hata ettiği o alanda kötü düzen ancak sahibini kuşatır. Ayeti gereği Fatır suresi 43. ayetin gereği. Ha ben bunun kötülüğüne kötülükle cevap verirsem bu kötülük beni kuşatır. İnsanların içerisindeki değerimi kaybettirir. O zaman ben erdemli, akıllı ve Rabbimin bana emrettiği gibi davranacağım ki bu kötülük beni kuşatmasın. Onun kötülüğünü de kardeşim anlasın. Kötülükle kötülük Allah korusun daha da kötü yerlere gelir. Evet, ey gafil nefislerimiz! Belki tefekkür edip düşünürüz, utanırız, Allah'a yöneliriz diye sana hayvanların misalleri anlatılmış. Bu nedenle onun için dua edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki halis bir kalple Allah'tan bağışlanma dileyen hiçbir kimsenin, duası geri çevirmez diyor. Rabbimiz bizleri afiret etsin. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah ve meleklerin yer ve gök ehli hatta yuvasındaki karınca ve hatta balıklar bile insanların hayır öğretenlerine hayırda yer alanlarına istihbar ederler. Değerli kardeşler Müslüman Allah. Muhakkak ki Allah, melekler, yer ve gök ehli hatta yuvasındaki Güçsüz ve zayıf basabileceğimiz karıncalar ve hatta suyun içindeki balıklar bile insanlara öğreten ve öğrendiğini yaşayanlara istihbarda bulunlar. Değerli kardeşlerim, suyun içindeki balığı düşünün. Bizim için istihbar ediyor. İki kanadıyla süzülen kuşu düşünün. Bizim için bağışlanma diliyor. Yuvasındaki karıncayı düşünün ki Allah'tan bizim için mahvuret diliyorlar. Süneni Tirmizi 4. cilt 2825 numaralı adıs. Çünkü insanoğlu fesada uğrarsa dünya fesada uğrar. Dünyanın fesada uğramasını istemiyor bu canlılar. Bundan dolayı Ademoğlu fesada uğramadan Allah'tan mahvuret diliyor bu canlılar değerli kardeşlerim. Denizdeki balıklar, yuvasındaki karıncalar, iki kanadıyla süzülen kuşlar, yer ve gök ehli olan herkes sizin için mahfrettiler diyor. Tirmizi 4 2825 değerli kardeşlerim. Bütün hayvanlar kıyamet günündeki korkutucu olaylar nedeniyle kıyametin kopmaması, insanların ifsat olmaması için. Rablerinden dua, Rablerine dua ederler. Nebi şöyle buyurmuştur. Her bir hayvan mutlaka cuma günü kıyametin kopacağını bilir ve cuma günü çok korkar. Bundan dolayı da susup kalır diyor. Her bir hayvan cuma günü kıyametin kopmasından korkar. Bundan dolayı da susup durur diyor. Bunlar bile kıyametin kopacağından, insanların ifsat olacağından korkarlar. Bundan dolayı susarlar diyor. Ahmet bin Hanbelin Belin değerli kardeşlerim. Horoz'un Allah'a kulluğunu, hayır ve kurtuluş için Allah'a dua ettiğini işaret eden hadislere bak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Horoz, horoza sakın küfretmeyin. O sizi namaza kaldıran bir canlıdır. Sakın ona küfretmeyin. O sizin görmediğiniz şeyleri görür. O öptüğünde Allah'ın fadmından isteyiniz o melekleri görmüştür. Eşek anırdığında Allah'a sığınınız o şeytanı görmüştür. Değerli kardeşlerim, hiç düşünüp tefekkür etmediğimiz horoza bakın. Bizim için istihbar da bulunuyor. Bizim için namaza kalkmamızı istiyor. Horozun yaratılış gayesine bakın. İnsanları namaza kaldıracak... Melek gördüğünde ötecek insanlar Allah'tan mağfiret dilesin ve günü geldiğinde insanlar onun etinden faydalanacak. Bu görevini muntazam yerine getiren bir horoz, bir canlı. Bizim için bir örnek değil mi? Aklımız başımızda olan, her şeyi alt üst eden biz insanlar düşünmez miyiz acaba değerli kardeşlerim? Bu da Ebu Davud 5. cilt 5101 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Ve yine bir söyle buyurmuştur. Hiçbir Arap atı yoktur ki, hiçbir Arap atı yoktur ki, sahibi onu tavlasına yani yerine bağladığında, şafaktan önce sahibi için mahfret etmesin. Subhanallah. At, güneş soğmazdan önce sahibine mahfret ediyor. Rabbim beni hayırlı bir ailede kıl. Rabbim benim ailemi hayırlı kıl. Onları hayır üzerine kıl. Rabbim günlerini bereketli kıl. Rabbim sana isyan da onları korur. Bir ata bakın değerli kardeşlerim. Çok acayip bir hadis-i şerif. Ve yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir Arap atı yoktur ki şafaktan önce sahibi için istihbar dilemesin. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Bakın hala şu karıncanın, şu büyük dağların, şu denizdeki balıkların, şu uçan kuşların şu sert kayaların haline bakın değerli kardeşlerim. Hepsi bizim için istihbar da bulunuyor. Hepsi bizim için dua ediyor. Peki ya biz bizim için ne yapıyoruz? Düşünmez miyiz değerli kardeşlerim? Allahu Teala karıncanın hakkındaysa şöyle buyuruyor. Nihayet karıncalar vadisine geldiklerinde bir karınca yuvanın üzerine çıkarak diğer kardeşlerine bağırır. Ey karıncalar topluluğu! Çabuk yuvanıza girin. Süleyman'ın ordusu geliyor. İstemeden sizi ezerler. Allah onu ve insanları mahret etsin. Karıncaya bakın. Nal suresi 19. ayet. Şey, Nemil suresi 18. ayet değerli kardeşim. Ey karıncalar topluluğu kaçınız? Süleyman'ın ordusu geliyor. Sizi istemeden ezerler. Çiğnerler. Sizi fark etmezler. Nemil ayet 18. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem karınca hakkında şöyle buyurmuştur. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kral peygamber bir karınca bir kral peygamberi ısırdı. O peygamber karıncanın yuvasını yaktı. Bunun üzerine Rabbi tarafından vahyolundu. Ey peygamberim seni ısıran bir karıncaydı. Allah'ı zikreden, Allah'ı zikreden bir ümmeti, bir topluluğu neden yaptın ki? Rahman suresi Cevsa-i Buhari 6. cilt 2815 numaralı hadis. hadisi. kutsi. Bir kral peygamberi karıncanın birisini ısırıyor, birisi ısırıyor. Bu peygamber de karınca yuvasını yapıyor ve hakkında hüküm iniyor, vahyolunuyor. Allah'ı zikreden bir topluluğu, bir ümmeti neden yaktın ki? Sana biri zarar verdi diyor. Demek ki hayvanların bile zarar vermeyeni yakılmamalı, katledilmemeli değerli kardeşlerim. Buhari 6. yıl 2815 numaralı hadis. Ağaç ise Allah'ın bitkilerinden bir bitkidir. Allahu Teala bunun hakkında şöyle buyuruyor. Gövdesi olmayan bitkiler de ağaçlar da Allah'a secde ederler. Subhanallah. Gövdesi olan da olmayan da. Gövdesi olmayan ağacın dışındaki zayıf bitkiler. Gövdesi olan ağaçlar da Allah'a secde ederler. Düşünen bir topluluk için ibretler vardır. Subhanallah, <gülüyor> Bir bitki Rabbine secde ediyor. Ama biz tabii bunu fark etmiyoruz. Rabbini zikrediyor. Fakat biz bunu fark etmiyoruz. Rahman suresi ayet 6. Evet ey gafil nefisimiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre şu kurdun haline ne dersiniz? Çobanın birisi koyun sürüsünü götürürken bir kurt gelip sürüden bir koyunu kapar. Bırakın bu kurdun koyunu kapmasını bir de Adem Ademoğluna Allah korkusunu tavsiye eder. Neyse bunun üzerine çoban koşup kurdun elinden koyunu alır. Kurt kuyruğunun üzerine oturarak şöyle der. Ey adam Allah'tan kork. Allah bunu bana rızık olarak vermişti. Neden benim rızkıma engel oldun? Bunun üzerine çoban, Subhanallah, Subhanallah, kuyruğunun üzerine oturan bir kurt, insanların diliyle bana konuştu der. Bakın kurda. sen buna mı şaşırdın? Bu şaşıracak bir hal mi ki? Ahir zamanda bir peygamber var Muhammed, aleyhissalatu vesselam, o geçmiş olayları da ümmetine haber verir. Bu daha bir büyük bir şey değil midir? Allah'tan korkmaz mısın der? Bunun üzerine insanlar taciz bir şekilde dinler. Bukhari'nin diğer bir rivayetinde de şöyle. Bu arı rivayeti. Subhanallah, Subhanallah. Kurt konuştu ha. Sahe taciz eder. Ey Allah resulü. Subhanallah, Subhanallah. Kurt konuştu ha. Allah resulü bunun üzerine şöyle der. Ben iman ettim. Ebu Bekir ve Ömer de iman etti. Sahi Buhari 7. cilt 3424 numaralı sayfa değerli kardeşlerim. Yani Rabbimiz dedim ya bırakın peygamberleri gönderip bizi uyarmayı. Doğa, halk ve hayvanlar diliyle bile bizler ne yapmış? Uyarmış ki ta ki ibret alalım. Allah'a yönelelim masiyet ve günahları terk edelim diye Rabbimiz böyle hikmetli şeyler indirmiş bizlere. Evet, Sahih Buhari 7-3424 değerli kardeşlerim. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Telbiye getirildiğinde lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke Her kim bunu getirirse telbiye getirdiğinde dağlar taşlar yani sağ ve sol arkadan duyan her şey şahidiz Rabbim şahidiz. Bu kulun telbiye getirdi diye koca dağlar, taşlar şahitlik eder. Ve mahşer günü Rabbinin huzurunda sizin için şahitlik ederler. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'a çoban Nur Feifi gelir. Ey Allah'ın Resulü ben çobanım. Ey Rufeyfi sen dağları ve koyunları seven bir kimsesin. Namaz için Ezen oku ki ezenini duyan dağ ve taşlar sana şehadet etsin diyor. Subhanallah, değerli kardeşlerim o dağlar diyor mümin biri öldüğünde üzülüp ağlarlar. Rabbimiz bizlere basan hayırlı bir kul öldü. Şerli bir kul öldüğünde de Rabbimiz sana şükürler olsun. Bizim üzerimize basan bir şer kayboldu diye dualar ederler. Ölünce dağlar ağlıyor mümin kul için. Salih bir kul için. Değerli kardeşlerim, dağların ağladığı bir kul olmaya gayret etmemiz gerekiyor inşallah. İbni Maca 8-2921 numaralı hadisi şerif. <gülüyor> Taşın ve ağacın müminlere dostluğuna ve Allah'ın onları konuşturduğu olduğu, Allah'ın dinine yardım etmesine ve o dinin dininden dolayı dağların, taşların Kuşların, balıkların bile Allah'ın dinine yardım eden bu kullar için istifa etmesine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaysa şöyle buyurmuştur. Müslümanlar Yahudilerle savaşırken, Müslümanlar Yahudilerle savaşırken ve Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça da kıyamet kopmaz. Müslümanlar Yahudilerle savaşırken, Yahudileri öldürmeye başlarlar. Yahudiler kaçıp, taşların ve bitkilerin arkasına saklanırlar. Taşlar ve bitkiler ey Müslüman ey mümin ey Allah'ın sevgili kulu benim arkamda bir Yahudi saklandı diye o Müslümana nida ederek haber verir. Bakın Sayı Buhari 6. cilt 2740 değerli kardeşler. Bakın hikaye değilmiş halk arasında anlatılan bu. Düşünün ki müminin müzaferi, müminin zaferi için bir taş bile nida ediyor. Ve bunların haberi veriliyor. Belki bugün biz bunları anlamıyoruz. Nasıl ki yüz yıl önce insanlar tatlı suyla tuzlu suyu anlamıyorlardı. Bugün ortaya çıkınca aa bu varmış diyoruz. Belki biz de bugün bunları anlamıyoruz ama yarın veya 100 yıl sonra en iyisi Allah bilir gelecek insanlar bunlara bizatihi müşahede edecekler. Ama tacip etmeyecekler şaşırmayacaklar çünkü Rableri ve Resulları bunu zaten haber vermiş ona. Bu yaratıklara ve onların ek olarak yüce dağların Allah'ın hamd ederek nasıl tesbih ettikleri Allah'a nasıl boyun eğdikleri ve onun ondan korktukları kuru ağacın Allah'a nasıl yalvardığı bu konuda da açık açık bilgiler var. Bu kadar hakikat görülüp de görmezlikten gelen insanlara ne demeli? Acaba onlar yeryüzünde gezmedi mi? Rabbinin mucizelerini görmedi mi? Yoksa onların gözleri kör mü? Hayır, gözleri görür. Asıl kör olan kalpleri. Değerli kardeşlerim, bunlardan ibret almayanları, bunları düşünüp tefekkür etmeyenin, gezip dolaşıp bunları görmeyenlerin, Gözleri kör mü? Hayır hayır. Gözleri kör değil. Asıl kalpleri kör diyor. Kalpleri hissetmez. Haç suresi 47. ayet. Değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim. İnsan. Dedik ya insan. İnsan nedir? Ne yapar? Ne yaptığında da ne yapmalı? İnsan zayıftır. İnsan acizdir. İnsan kelimesinin karşılığına bakın. İnsan. Ben sizin için hata ettim. Hemen beni düşünün insan. 1- Zayıf. 2- Aciz. 3- Sevinen. 4- Üzülen. 5- Hata eden. 6- Yanılan. 7- Gaflet içinde olan. 8- Uyuyan. 9- Unutan. 10- Üzülen. Karşılık veren, on bir intikam alan insanın karşılığı. Ha demek ki değerli kardeşlerim bunları yapabilirmişim. O zaman sen o anda imanla onu karşılayacaksın. Doğrusu insan çok zalim, çok nanikördür. ha. İnsan zalimmiş, nankörmüş İbrahim 34. Bırakın bizim bize karşı olmamızı. Allah'a karşı bile nanikörüz. Allah'a karşı bile iftiracıyız değerli kardeşlerim. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür İbrahim 34. Şüphesiz o çok zalim ve çok cahildir. İnsan zalim ve cahil de olabiliyormuş. Ahzab 72. O canlılara verdiğimiz ezaya ve ızdıraba bak. Zulmümüze bak. Allah'ın Resulü Aleyhisselam vesselam öldürdüğünüzü güzellikle öldürün. Siz yeryüzündeki mahlukata merhamet edin ki gökte olan Rabbiniz de size merhamet etsin. Merhamet olunmayan, işte merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Onun için değerli kardeşlerim Allah'ın yarattığı mahlukata merhametli ve güzel davranalım. Hele bu mahlukatın en mücesi insansa daha güzel, daha merhameti daha çok hak ediyor değerli kardeşlerim. Ahzab suresi 72. Karolası insan neden an nankördür? Abese suresi 17. Zaten insan çok cimridir. İsra suresi 100. İnsan ise her şeyden çok tartışmaya meraklıdır. İnsan tartışırmış. Kelp 54. Allah insana bilmediğini öğretti ama buna rağmen insan ne de çok cedelleşmeyi sever. İnsan cedelleşirmiş. Bilmediğini öğrendiği halde. Alak suresi 5-6. İnsan devamlı suç işleyerek ilerlemesini ve suç işleyerek kıyametin ee, gelip satacağını unuturmuş. Kıyamet 5-6 Asra and olsun ki insanoğlu ziyandadır. Değerli kardeşlerim ama bir kısmı müstesna inşallah bizde o müstesna olan salih amel işleyen iyiliğe ve hayra davet eden, mahlukata merhamet eden, yaratılmışlara merhamet eden her şeyi yaratılış gayesi doğrultusunda kullanan insanlardan olalım. Allah bizlerden ve sizlerden razı olsun. Rabbimiz okuduğumuz ayet ve hadislerin gereğince yaşayan, amel eden ve anlatan kullarından eylesin bizi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.